Radyo burası. ilkim için programı başladı. Özgeci Ankara henüz yetişemedi fırtınadan dolayı yolda gelmek üzere. Bendeniz Ömer Madra. Başlıyoruz bu programa. Birazdan Özgeci Cankara'nın da aramızda olacağını ümit ederek hemen söze başlayalım. Nemika Tuğcu'ya da teşekkür ederiz destekçimiz. İklim içinde bugün açık gazetede azıcık sözünü etme fırsatı bulduğumuz önemli bir yazıdan bahsederek başlamak iyi olabilir. Margaret Klein Salomon, Climate Mobilization diye bir şeyden iklim seferberliği adlı kuruluştan önemli bir yazı kalemi almıştı. Bir başka yazıdan bahsediyordu David Wallace Wells'in. New York dergisi için bir kapak hikayesi yazmış. Uninhabitable Earth diye yani yaşanamayan dünya üzerinde barınamayacak dünya. Ve bazı iklim krizinin bu yüzyılın sonuna doğru sonuna gelinceye kadar en berbat senaryoları ve işte öldürücü sıcak dalgaları bir yandan... Bir yandan seller sular, bir yandan büyük tarımsal çöküşler, ekonomik çöküşler, hastalıklar, salgın hastalıklar, su ve benzer kaynaklar için yapılan. Savaşlar ve daha fazlası. Bu iki milyondan fazla okunmuş bir makale oluyor. New York dergisinde bir rekora, e, rekor diyor. Ve iklim <gülüyor> camiasında da önemli bir tartışmaya yol açtı diyor. Çünkü bazı e, gerçekten rakamlarda bazı hatalar varmış ama e, esas itibariyle diyor e, Margaret Klein Salomon en önemli E, mesele e, en kötü senaryo iklim felaketi senaryolarının en kötüsünün oldukça sağlam bir e, şeyini de ortaya koyuyor diyor. E, bu makale ve e, halbuki makaleye gelen en önemli eleştiri de çok korkutucu oldu diyor. Hatta Michael Mann, Susan Joy Hassol ve Tom Tolles'da Washington Post'ta Yazmışlar böyle insanları korkuya ve dolayısıyla da mücadeleden vazgeçmeye itiyorlar diyordu. Ben de Michael Mann'in yazısını görmüş ve kendisine büyük bir saygı duymama rağmen açık radyoda da açık gazetede de paylaşmamayı tercih etmiştim çünkü sakat bulmuştum yazıyı. Margaret Klein Salomon da bendenizin görüşlerini doğrulamış oluyor. Yani ben e, hem ve hem de Holt House'un çok başarılı e, Michael e, Holt House'ta yazmış çünkü başarılı, çok önemli parlak bilimciler olduğunu e, e, söylemiş ve bazı gerçeklere ilişkin olgulara ilişkin bazı hataları da ortaya çıkartmış olmalarını da takdirle karşılıyorum. Ama duyguların özellikle de korkunun oynadığı rol konusunda iklim iletişimi yapılırken ve siyasette e, hararetle karşıyım bunlara diyor ve iklim de iklim bilimcilerinin de psikolojik ya da siyasi meseleleri bir genel olarak hakem olarak ele almalarına da karşıyım diyor. Dolayısıyla ben şimdi diyor klinik psikolog olarak ve iklim seferberliği, climate mobilization kurucusu ve yöneticisi olarak fikrimi söyleyeyim diyor. Effect tolerance diye bir şeyden bahsediyor. Bu arada Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Yağmurdan kurtularak geldim. evet burada korku kısmına bir şey söylemek istiyorum. O kadar zor bir yolculukla geldim ki Ee, otobüsten atlarken arkamdan Böyle şey tezahüratlarla otobüsten atladım Çünkü otobüsün kapısı açıldığında içeriye su giriyordu Bu yüzden şoför beni bırakmak istemedi bir süre <gülüyor> Ve e, ilk defa korkuyu hissettim Ve böyle bakıp Neyse yüzme biliyorum dedim Çünkü Üsküdar'da yüzen insanlar var Videoları var çok efsane evet, gerçek Ama mücadele azmini kaybetmeden Buraya geldin ve programı yapıyorsun Yetiştim. Eleştirebiliriz ee, şey Bilim insanlarının Bu yaklaşımını Şimdi <gülüyor> diyor ki Salomon affect tolerance diye bir şey varmış yani etki kaldırabilme, hoşgörüsü diye, toleransı diyebiliriz yani hem kendisinden hem de başkalarına bir dizi geniş çaplı bir dizinin duygunun e, e, kritik bir psikolojik beceri olduğunu söylüyor öte yandan bir de affect fobia diye ...etki fobisi... ...diye adlandırılan bir şey var... ...yani kendi içinde ve başkalarında... ...korkulacak şeyler olduğunu... ...tespit etmenin... ...bu önemli bir psikolojik problemdir... ...çünkü... ...insanların özellikle... ...psikolojik savunma... ...hatları geliştirmesine yol açar... ...ve bu da... ...paralize eder... ...yani hareketsiz hale getirir insanları... diyor. Şimdi iklim hareketinin dünya çapında Amerika'yı esas almış ama dünya çapında da gözlemleri var. Bu afekt etki fobisinden etkilendiğini gösteren epey şey var diyor iklimcilerin. Tabii bu da şaşırtıcı değil çünkü bilim kültürü tamamen rasyonel, akılcı, duygusal etkilerden uzak bir şekilde rakamlara, matematiğe, fiziğe dayanan şeyler açıklaması var. Üstelik de iklim Krizinin sürecinde işin içine giren duygular, korku, öfke, keder, suçluluk duygusu ve acizlik duygusu özellikle de bir şey yapamamak çok da insanın üstünden gelebilir. Ama bu insanları böyle hisler duymaktan, korkudan... E, suçluluk duygusu filan duymalarından e, engel olmamızı gerektirmez tam aksine diyor bunları bu duygulara kapılmak normal sağlıklı ve iklim kriziyle baş edebilmek için gerekli duygulardır diyor ve yani biz e, bizim bu işle uğraşan insanların e, insanlığı korumak ve bütün Güvenli bir iklime kavuşmak için ona tekrar geri dönebilmek için iklim krizi hakkında bütün gerçekleri olguları söylemek ve insanları kendi duygularını da e, işlemden geçirip e, kanalize etmekten ibaret bizim yapabileceğimiz şey yoksa onların bu duyguları e, hissetmesini. önlemek ana amacımız değil diyor. Asıl korumak yani fiziki ve moral olarak, ahlaki olarak işimiz iklim acil iklim durumu hareketi olarak bunu siyasi bakımdan mümkün kılmaya çalışmaktır. Dolayısıyla da insanların hem vakitlerini hem de kendilerini iletişim mükemmel kahramanları olmak ve değişimin tetikleyicileri olmak şeklinde e, hareket edebilmektir diyor. Yani biz maksimum bir e, yoğunluk şey yapıp e, adalet adalete dayalı maksimum bir efor sarf edip Amerika Birleşik Devletleri için konuşuyor tabi. 10 yıl ya da daha kısa bir zaman süresi içinde karbon negatife dönüştürmek yani karbon salımı yapmayan bir ülkeye dönüştürmek, eksiğe geçirmek ve ondan sonra da bütün aşırı karbonu da atmosferden karbon dioksitinde atmaya, atmak için de bu sihirli kombinasyon bileşim budur. Yani krizin müthiş boyutlarını anlatmak insanlara ama aynı zamanda çözümleri de göstermek diyor. Ondan sonra da bütün çözümleri Amerika için öncelikle tabii Amerika için yazılmış yazdı Amerika Birleşik dedi. Altı tane de çözümü söylüyor. Hemen onu da söyleyip Bitireyim. Yani yeni fosil yakıt, altyapılarına kömür yakıtlı santrallere vesaire derhal yasak getirmek ve bütün fosil yakıtların 10 yıl içinde en geç tamamen durdurulmasını sağlamak Amerika'dan bahsediyor düşün iki masif bir yoğun bir hükümet yatırımı yenilenebilir enerjiye rüzgar güneşe üçüncüsü bütün tarım sistemini dev bir karbon yutağı haline getirecek tedbirleri almak bunun yolları var toprağın kullanımı dördüncüsü ııı Talebi azaltmak için, tüketim toplumunun taleplerini azaltmak için e, belli planları devreye sokmak. Beşincisi federal olarak finanse edilen bir istihdam garantisi vermek, e, işsizliği düzeltmek için ki bu da yenilenebilir enerjiyle mümkün, hem de çok mümkün. Ve altıncısı da 500 bin doların üzerinde olan bütün gelirlere yüzde yüz ek vergi koymak yani zenginlerin şey yapılması diyor çok bence tam üzerinde tartışmamız gereken konular bunlar tam da üstüne mersinluk açında şeyden gardinden birisi geldi onu okumayacağım ama şey, özetle şey diyor neoliberal sistem kapitalizmin iklim değişikliğini birey olarak alt edebileceğimiz yalanını bize ...dayatıyor diyor işte... Yani ...ampulleri değiştir, çocuk yapma... ...asansörü az kullan... Böylece iklim değişikliğini önlersin diye böyle bir şey yoktur. Sistemi değiştirmek zorundayız diyor. Kesinlikle öyle. Ee, bu birey olarak ama mücadele verenler tabi bu şekilde değil sadece ampul değiştirerek vesaire değil. Gerçekten göğüs göğüse e, şirketlere, madenlere karşı mücadele verenlerle ilgili bir rapor yayınlandı. Ben de ondan bahsetmek evet, tam isterim. Tam işte tamamlayıcı Martin Nukaç onu diyor zaten. Evet, ee, doğa savunucuları. E, raporu yayınlandı. 2016 yılının her haftasında her hafta dört kişi e, toprağını koruduğu için doğasını savunduğu için öldürülmüş. Öldürenler kim? Büyük şirketler. E, katilleri koruyan kim? Devletler diyebiliriz. E, bu raporla ilgili üzücü e, yanlardan bir tanesi her geçen sene sadece bu e, cinayetlerin sayısı artmıyor. Aynı zamanda görüldüğü ülkelerde. ...daha çeşitlilik kazanıyor... ...zaten Güney Amerika'yı biliyoruz aslında... ...takip ediyoruz... ...bir çevre doğa savunucusu diyelim... ...ekolojist olmak için en kötü yerlerden bir tanesi... ...ama sadece artık Güney Amerika'da değil... ...pek çok başka ülkede de... ...başka bölgelerde de... ...bu cinayetleri görüyoruz ki... ...kaldı ki Türkiye'de de yaşadık... ...tabii bilmediğimiz pek çok vaka da vardır... ...bunlar yeterince araştırılmadığı... ...ve soruşturulmadığı evet, için Türkiye'de ortaya de... çıkmıyor... Büyük nohutçu çiftinin öldürülmesiyle bu şeye dahil olan ülkelerden biri. Evet e, yaklaşık 200 kişinin e, öldürüldüğünü 2016'da görüyoruz. En fazla Brezilya'dan ve Kolombiya'dan. E, Defenders of the Earth e, dünya savunucuları, gezegenin savunucuları... E, araştırmasının raporundan bu kişilerin hikayelerini e, ve tek tek tabi isimlerini de burada okumamız mümkün olamayacak ama e, okumak mümkün. E, bu cinayetlerin yüzde kırkının yerel halklara karşı işlendiğini de söylemek lazım. E, ve de e, yeterince bir soruşturma yürütmediği için katiller belirlenemiyor çoğu zaman ama e, e, gerek büyük yani bunu yapan şirketler maden şirketleri ...ormancılık e, şirketleri... ...büyük tarım şirketleri... E, ...ve bu insanları... E, ...bu katilleri koruyanlar da devletler diyebiliriz... ...yani e, birebir ama... E, ...çok güzel bir... ...burada bir... E, ...söz vardı... E, ...Kolombiyalı e, toprak savunucusu... ...Jacqueline Romero'dan... E, susun diye... ...sizi tehdit ediyorlar, susamam... E, ...bütün bu, bu... ...olanlara ve insanlarıma yapılanlara... ...karşı sessiz kalamam... ...biz toprağımız için, suyumuz için... ...ve canlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz... ...diyor. Evet Honduras'ta da Berta Kaceres'in... ...kızına da bir... ...suikast girişimi oldu... ...neyse ki bir şey olamadı... ...ölüm tehditleri alıyordu zaten. Büyük Nohutcu Çifti'nin kızı da... ...aynı şekilde e, gerek adalet yürüyüşünde... ...gerek pek çok başka platformda da... ...bu işin peşini bırakmayacağını... E, ...söylemişti. E, yani. Evet... Aynı doğrultuda evet yani bu şimdi bir şey daha ekleyeyim ben de o zaman ünlü aktörlerden biri James Cromwell Oscar aday olmuş ve pek çok Babe filminde The Artist, The Green Mile, LA Confidential gibi önemli filmlerin kiminde başrol oyuncusu olan 50'den fazla Hollywood filmi çekmiş olan bir insan James Cromwell. Ee, ...bir haftalık hapis cezasına çarptırılmış... ...bu fracking denen... E, ...kaya çatlatma yöntemiyle... ...hidrolik... E, ...kırma yöntemiyle... ...doğal gaz çıkarılması için... ...bir New York'u mahvedeceği için... ...bir New Yorklu olarak... ...kendini zincirlemiş bir şirketin... E, ...şeyine... ...bu fracking... E, ...aletlerinden... E, ...iş makinelerinden birine... ...bir... E, ...arkadaşıyla beraber... ...ve ondan sonra da... ...gönüllü olarak hapis yatmayı... ...yani tazmin şey ödememeyi... ...ne denir ona... ...fiddi diyeceğim işte yani... ...ceza ödemeyi reddederek... <gülüyor> Sonuç olarak... ...fakat çok ilginç bir şey söylüyor... ...Demokrasi'nin ağla ya yaptığı şeyde... ...Vavayanda... ...diye... ...bir şeyde... ...bu Upstate dedikleri... ...yani New York'ta bir yer... New Jersey sınırına yakın bir yerdeymiş ee, diyor ki buna karşı çıkmak sadece yani küçük bir şey gibi görünüyor ama bunu durduramazsak diyor 300'den fazla bütün ülke çapında New York'u ve bütün ülkeyi de ciddi tehlike altına sokacak bir sistemin karşısında dikiliyorum bedenimle diyor ve önemli bir e, e, mesaj da veriyor bir Hollywood oyuncusundan falan pek Hatta dünyanın herhangi bir yerinde e, gösteri sanatlarından falan pek duyamayacağım bir şey söylüyor. Aynı zamanda bir açlık krevine giriyor. Kendisi. Girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Bu <gülüyor> cumartesiden kalma bir haber. Daha takip etmedim gerisini. Fakat e, şeyi söylüyor. E, bütün olup bitenlerin temel sebebi kapitalizmdir diyor. E, kendimizi aldatmayalım diyor. Orta Doğu'da ...New York'ta ve Standing Rock'ta işte... ...Dikilen Kaya'da, Sioux kabilelerinin için... ...ve bütün yapılacak olan şey bu kapitalizm kanserini... ...yani insanlar e, sebebini bilemiyorlar... ...ama hastalığın adını koymak lazım demiş... ...herkes görüyor bu iklim tehdidi, nevi korkunç tehdidi... ...ama e, adını koyamıyor, ben koyayım diyor... ...kapitalizmdir kanser... kapitalizm kendisi kanserdir ve bunu bu kanseri yenmenin tek yolu tam olarak radikal olarak kökten yaşama tarzımızı değiştirmek ve kendimiz hakkındaki düşüncelerimiz düşünce tarzımızı da değiştirmektir ben bunu radikal dönüşüm e, diyorum ve devrimcidir, yani devrimden de kasıt budur zaten diyor işte illa silahları ele alıp devirmek değildir. Tabii. Bu şirketler var bunun arkasında ve bu sistemi değiştirmezsek New York başta olmak üzere hepimiz şeyin altındayız diyor. Dikilen kayada yerliler de bunu yaptılar diyor. Orta Doğu'da Amerikalılar da o de yarattı. Afganistan'da Mücahidini de yarattılar daha önce. E, Petrol için yaptılar diyor. O zaman son artık İstanbul'dan bir e, haber verelim. E, İstanbul'da durum e, yoğun yağış nedeniyle durum oldukça kötü. Biz de bedenlerimizi İstanbul'a siper edelim. Evet. şu anda hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor. istasyonları tramvay e, çalışmıyor. Belli bölgelerde ciddi sel baskınları ve tabii ki maddi kayıp var. E, tam olarak meteorolojiden bir bilgi alamasam da bir e, aylık yarışım, bir günde yağdığı gibi cümleler sarf ediliyor. E, en güzeli e, akom, afetle mücadele falan oluyor herhalde açılımı. E, su baskınlarına karşı İstanbulluları uyararak İstanbul uyarmış. İstanbul Valiliği de zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Bu gerçekten özellikle afet durumunda İstanbul gibi e, milyonlarca insanın metropolün yaşadığı bir yerde yapılacak en güzel uyarı sokağa çıkmayın demek. Yağmur yağıyor sokağa çıkmayın. Ama geldik mi radyoya? Geldik. Evet. <gülüyor> yani şey meselesi. ...Üsküdar'daki durumla ilişkin bir fotoğraf Genellikle çünkü Üsküdar'da... Yerle, ...yerle bir oluyor. Yani deniz seviyesinin şeyine... ...öyle fotoğraflar hatırlıyorum. Böyle büyük yağmurların... ...az zaman içinde yüksek oranda yağmur yağdığı... ...her durumda İstanbul'da... ...başta Üsküdar olmak üzere... ...bazı yerlerde... ...büyük su baskınları oluyor. Üstelik de şimdi... ...Mimar Sinan'ın camilerini çatlatan kazıkları da çaktılar oraya... taşta da bakmak... Ben de ha. baktım Mart'ın oradan geldim... ...kötü, durum kötü... ...yani yüzülecek seviyeye kadar gelmiş durumda... ...tabii bu çok şaşırtıcı değil... ...geçen hafta burada petrol zirvesi yapıldı... Ee, Erdoğan biliyorsunuz Rex Tillerson'la görüştü. Kömürde ısrarcı olduğumuzu açıkladı. Bu şekilde bir politika yürütüldüğü sürece tabii ki işte bu bu yüzden bizim de bedenimiz İstanbul'da süper olmamız gerekiyor. Yani aynı bunları Aynı konuşmada aynı toplantıda Bayraktar Damat da bir konuşma yapıp enerji önceliği yani Türkiye'nin enerji ipek yolu gibi bir şey olacağını ve kömür Yerli kömür başta olmak üzere bütün bizim kirli dediğimiz yani bütün dünyanın aslında kirli dediği enerji kaynaklarının kullanılmasına devam edeceğini açıkladı. Evet Exxon Mobil CEO'su gelir konuşursa sanırım böyle bir yol izleniyor petrol kongrelerinden çıkan sonuçlar böyle oluyor. Neyse o zaman İstanbul'u dinleyicilerimize biz de sokağa çıkmayın uyarısı yapalım. Herkes evlerinde sıkı sıkı tutunup iklim değişikliği ilgili şeyler okusun. <gülüyor> Belediyede biraz uyum çalışsın. Bizi ee, dinlemeye devam et. Sana. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.